Kabe'nin yeniden inşası Bu bahsettiğimiz olaylardan yani Ali'nin aileye katılmasından kısa bir zaman önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken Kureyşliler Kabe'yi tekrar inşa etmeye karar verdiler. O zamanlar Kabe'nin yüksekliği bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi.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 Bir parça yazı da İbrahim makamında, Kabe'nin kapısı yanında İbrahim'in ayak izini taşıyan kayanın altında bulundu. Mekke, Tanrı'nın kutsal evidir. Onun sürekliliği üç yönden gelir. Onun yakınındaki insanlar, onu ilk kirletenler olmasın. Kureyşliler binanın yüksekliğini artırmak için daha çok taş topladılar. Ayrı ayrı kabileler sırayla çalıştılar. Nihayet bina hacer esvedin Lesved'in konulacağı yüksekliğe geldi.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 Sonra hep birlikte onu kaldırın. Taşı yeteri kadar yerden yükselttiklerinde onu aldı ve Kabe'nin köşesine kendi elleriyle yerleştirdi. Ve böylece inşaat devam etti. İlk Vahiy Otorite ve saygınlığının dışa vurmasından kısa bir süre sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten bilincinde olduğu ruhsal olayların yanı sıra bazı güçlü manevi işaretler almaya başlamıştı. Bunların nasıl olduğu sorulduğunda onların uykudayken gelen, sabahın aydınlığı gibi gerçek görüntüler olduğunu söylerdi. Bunların sonucunda tenha yerleri tercih etmeye başladı. Ve Mekke'nin üstündeki tepelerden birine, Hira dağındaki bir mağaraya, inzivaya çekilmeyi adet haline getirdi. Bu, Kureş geleneklerine yabancı ve garip bir olay değildi. Çünkü inziva, İsmailoğulları arasında gelenek haline gelmişti. Her nesilde belirli bir süre insanların dünyasından el çekip yalnız kalmayı tercih eden birkaç kişi bulunurdu. Bu eski fakat hala uygulanan geleneğe uygun olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına biraz yiyecek alır ve birkaç geceyi Allah'a ibadetle geçirirdi. Daha sonra ailesine döner, tekrar yiyecek ve gerekli şeyleri alıp geri giderdi. Bu yıllarda ara sıra şehirden ayrılıp mağaraya yaklaştığında Şöyle sesler duyardı. Ey Allah'ın Resulü! Sana selam olsun. Geriye dönüp kimin konuştuğunu araştırdığındaysa, kayalar ve ağaçlardan başka kimse göremezdi. Ramazan geleneksel inziva ayıydı. Kırk yaşındayken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken, ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona, oku dedi. O, ben okuma bilmem Deyince kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu. Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp oku dedi. Ben bilmem dedim. Beni tekrar aldı ve sıktı ve tekrar takatımın son noktasında bırakıp tekrar oku dedi. Ben yine okumabilmem dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Alak suresi 1-5. ayetler O, bu sözleri meleğin arkasından tekrarladı ve melek onu bırakıp gitti. Daha sonraları şöyle derdi. Sanki kelimeler kalbime yazılmıştı. Fakat kendisine şairlere olduğu gibi bir cinin musallat olmasından korktu. Bu yüzden hemen mağarayı terk etti. Dağdan inerken yukarıdan bir sesin şöyle dediğini duydu. Ey Muhammed! Sen Allah'ın Resulüsün. Ben de Cebrail'im. Gözlerini yukarı çevirdi. Onu mağarada ziyarete gelen kimse oradaydı. Fakat şimdi... Aslen melek şeklindeydi. Tüm ufku kaplamıştı. Tekrar, ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im dedi. Peygamber meleğe bakmaya devam etti. Daha sonra gözlerini ondan çevirdi. Fakat nereye baksa melek oradaydı. Doğu, batı, kuzey, güney tüm ufku kaplamıştı. Nihayet melek ondan ayrıldı. O da evine dönebildi. Hızlı hızlı çarpan kalbiyle yatağına uzanıp Hatice'ye ''Beni örtün, beni örtün'' dedi. Birden telaşlanan Hatice, ona hiçbir şey sormadan bir örtü getirdi ve üzerine örttü. Korkusu biraz geçtiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerini ve duyduklarını anlattı. Bunun üzerine Hatice, yaşlı ve kör bir adam olan kuzeni Varaka'ya gitti ve olanları haber verdi. O da Hay mübarek dedi. Varakanın nefsine hakim olana yemin ederim ki Muhammed'e Musa'ya gelen namus gelmiştir. Muhammed halkının peygamberidir. Git onu teskin et. Hatice eve döndü ve aynı sözleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tekrarladı. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a adadığı ibadet günlerini tamamlamak için gönlü rahat olarak mağaraya döndü. İbadetini bitirdikten sonra adeti üzere Kabe'ye gitti, tavafı tamamladı. Daha sonra mescitte oturanlar arasında gördüğü yaşlı ve kör varakayı selamladı. Varaka ona da Hatice'ye söylediklerinin aynısını tekrarladı. Fakat bu kez şunları da ekledi. Sana yalancı diyecekler, kötü davranacaklar, sana savaş açacaklar ve seni kovacaklar. Ben o günleri görürsem Allah için sana yardım edeceğim. Ona doğru eğildi ve alnından öptü. Peygamber daha sonra evine döndü. Hatice ve Varaka'nın ona güven vermesinden sonra kendisine olan güveni, semadan gelen ikinci vahiy ile iyice güçlendi. İkinci vahyin nasıl geldiği kaynaklara kaydedilmemiş. Fakat peygambere nasıl geldiği sorulduğunda iki şekilde cevabını vermişti. Bazen obanazil sesi gibi geliyordu. Bu en zor ve ağır olanıydı. Zil sesleri, çınlamalar mesajı anladığım anda kesiliyordu. Bazen de melek bir insan şeklinde geliyor ve konuşuyor. Ben de konuştuklarını ezberliyordum. Bu ikinci vahi bir tek harfle, daha sonra Kur'an'daki birçok surenin başında yer alacak olan harflerden ilkiyle başlıyordu. Harfin hemen arkasından ilahi bir ant geliyordu. İlk vahiyde de belirtilen Allah'ın insana öğretme aracı olan kalem üzerine yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda peygamber şöyle dedi. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kağıdı yarattı ve kaleme yaz diye emretti. Kalem ne yazayım diye sordu. Allah kıyamete dek yarattıklarımla ilgili benim ilmimi yaz dedi. Daha sonra kalem verilen emri yerine getirdi. Kaleme and içtikten sonra bir de onun yazdıklarına andiçiliyordu. içiliyordu. Semada meleklerin kağıtlara yazdığı şeylerden biri de daha sonra indirilen vahiylerde levh-i mahfuzda yazılı, şerefe üstün bir Kur'an ve kitabın anası olarak geçen Kur'an'ın semavi arketipidir. Yani ona da andiçiliyor. içiliyor. Bu iki yemiini teselli takip ediyor. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir deli değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Kalem Suresi 1-4. Ayetler Bu ilk vahiler geldikten sonra belli bir süre vahiy kesintiye uğradı. Peygamber, Hatice'nin sürekli teselli etmesine rağmen Allah'ın gazabına uğramış olmaktan korkuyordu. Sonunda bu sessizlik bitti ve onu temin edici bir vahiy geldi. ''Kuşluk vaktine andolsun, Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır.'' Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetimken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken seni doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksulken seni bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini ise durmaksızın anlat. Duha Suresi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 Ve topuyla tepenin yamacındaki çimenliğe vurdu. Oradan hemen bir su fışkırmaya başladı. Daha sonra namazdan önce kendisini nasıl temizleyeceğini peygambere öğretmek için onun önünde abdest aldı. Peygamber de onu taklit etti. Sonra namazı nasıl kılacağını, kıyam, rükû, sucud ve teşehüt miktarı oturmanın nasıl yapılacağını öğretti. Ve bunların aralarında Allahu Ekber, Allah büyüktür.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 Ve peygamberin yakın dostu teymli Ebu Bekir'di. Ali daha 10 yaşındaydı. Zeyd'in henüz Mekke'de hiçbir etkisi yoktu. Fakat Ebu Bekir sevilen ve saygı duyulan bir kimseydi. Çünkü bilgili, anlayışlı ve yumuşak huylu bir adamdı. Çoğu kimse şu veya bu konuda danışmak için ona gelirdi. Artık Ebu Bekir güvenebileceği kimseleri peygambere uymaları için yeni dine davet etmeye başlamıştı. Uyanların çoğu yeni dine onun aracılığıyla girmişlerdi. Çağrı'ya ilk karşılık verenlerden biri Zühre kabilesinden Alfın oğlu Abdül Amr, peygamberin annesinin uzaktan akrabası oluyordu. Diğeri ise Benil Haris kabilesinden El Cerrah'ın oğlu Ebu Ubeyde'ydi. Bunlardan ilki olan Abdül Amr ile birlikte daha önce hiç olmayan bir olay adet haline geldi. Vahiyin en göze çarpan özelliklerinden biri de Allah'ın Er-Rahman ve Er-Rahim isimleriydi. Rahman kelimesi çok merhametli, sınırsız bağışlayıcı anlamına gelen Rahim kelimesinin mübalağalı şeklidir. Bundan daha yoğun ve kapsamlı bir anlama sahip olan Rahman kelimesinin tam karşılığı bulunmadığı için çoğunlukla yanlış anlaşılmıştır. Vahiy,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 Sonunda en güzel isimler O'nundur. İsra Suresi 110. ayeti Kerime Bu isim peygamber için çok sevgili bir isimdi. Ve Abdül-Amr, Amr'ın kulu, ismi çok putperestçe göründüğü için yeni mümine Abdürrahman, Rahman'ın kulu, sonsuz bağışlayıcının kulu adını verdi. İsmi Abdürrahman'a çevrilen sadece afın oğlu değildi. Daha pek çok kimseye bu ad verilmiştir.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 Rüyasını anlattıktan sonra mesajının ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Peygamber ona ne yapacağını gösterdi ve Halid ailesinden gizlice İslam'a girdi. Bu sırada Suriye'den memleketine dönmekte olan Abdü Şems'li bir tüccar da çölde bir gece şöyle bir sesle uyandı. Ey uyuyanlar! Uyanın! Çünkü Mekke'ye Ahmet geldi. Bu tüccar Ümeyye kabilesinden Affa'nın oğlu Osman'dı.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 Doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde yalnızca onu vekil tut. Müzremil Suresi 8 ve 9. Ayetler Peygamberi teskin ve teselli etmek için indirilen ve daha yumuşak tonda olan vahiyler de geliyordu. Bir seferinde sadece onun görebildiği melek şöyle et dedi. Hatice'ye Rabbinin selamını ilet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye, Ey Hatice!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 Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır demekti. Bağlılık ve itaatin ifadesi ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demekti. Bu Kur'an'daki her surenin ilk ayetiydi. Müminler de peygamberden öğrendikleri gibi her Kur'an okuyuşlarında besmele çekiyorlardı. Genişleterek okudukları her şeyin başında ve daha sonra başlanan her şeyden önce besmeleyi okumayı adet haline getirdiler.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 Halası Ümeyye'nin oğulları Abdullah ibn Caş'la, kardeşi Ubeydullah ve halası Berre'nin oğlu Ebu Selem'e de İslam'a girdi. Annesi tarafından iki kuzeni de, Zühreli Ebu Vakkas'ın oğlu Saad ve onun küçük kardeşi Ümeyr de yeni dine girenler arasındaydı. Fakat peygamberin dört amcasından hiçbiri onun peşinden gelmeye yatkın görünmüyordu. Ebu Talip, oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı. Fakat kendisinin atalarının dinini terk etmeye hazır olmadığını söylüyordu. İkisi de peygamberi kişisel olarak çok sevdiklerini gösterdikleri halde Abbas, İslam'a girme konusunda çekimser davranıyor, Hamza ise anlamaz görünüyordu. Öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretini uyarıp korkut. Ayeti geldikten sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi çağırdı ve ona Allah bana en yakınlarından başlayıp, ''Ailemi ve akrabalarımı uyarmamı emretti. Fakat bu iş benim gücüm aşıyor. Bu yüzden bir yemek vereceğim. Bir koyun budundan yemek hazırla. Bir maşrapada süt bul ve tüm Beni Abdülmuttalibi bir araya topla. Böylece ben de bana verilen emri yerine getirebileyim.'' dedi. Ali kendisine söylenenleri yaptı. Ne az ne fazla. Ne söylendiyse onları hazırladı ve Haşimi kabilesinin hemen hemen tümü 40 adam geldiler.''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 Sonunda karşılıklı çatışma başladı ve Zühre kabilesinden Saad, kafirlerden birine bir devenin kaburgasıyla vurdu ve onu yaraladı. İslam'da ilk kan dökme bu olay sırasında meydana geldi. Fakat o günden sonra Allah aksine emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak peygambere, dolayısıyla onlara sabrı tavsiye ediyordu. ''Onların demelerine karşı sen sabret.'' Ve onlardan güzel kopma, düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutumla kopup ayrıl. Ve sen şimdi o küfretmekte olanlara bir mühlet ver. Kendilerine az bir süre tanı. Bu şiddet eylemi iki taraf içinde bir istisna teşkil ediyordu. Çünkü Kureyş'in tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkça tebliğ ettikten sonra bile yeni dine hoşgörü gösteriyordu. Bu hoşgörü Yeni dinin kendi tanrılarına, ilkelerine ve kökleşmiş geleneklerine karşı çıktığını fark etmelerine dek devam etti. Bunun farkına varır varmaz bir grup ileri gelen adam Ebu Talib'e gitti ve onun yeğeninin faaliyetlerini sınırlaması gerektiğini söylediler. Ebu Talib onlara yatıştırıcı bir cevap verdi. Fakat onun hiçbir şey yapmadığını görünce tekrar geldiler ve şöyle dediler. Ey Ebu Talib!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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sure okudu. Bunun üzerine Ebu Zer, Allah'tan başka tanrı olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şeharet ederim dedi. Peygamber hangi kabiledensin diye sordu. Adamın cevabı üzerine şaşkınlık içinde onu süzdü ve şüphesiz Allah kimi dilerse hidayete ulaştırır dedi. Beni Gıfar kabilesinin hemen hemen tümünün hırsız olduğu biliniyordu. Ona İslami emirleri öğrettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkının yanına dönmesini ve emirlerini beklemesini söyledi. Bu yüzden Ebu Zer Beni Gıfar'a döndü ve onun aracılığıyla çoğu kişi İslam'a girdi. O sırada yine eski mesleğine devam ediyordu. Fakat bu kez Kureyş kervanlarına özel bir ilgi gösteriyordu.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 Küfürde ısrar ettiler. O da Mekke'ye büyük düş kırıklığı içinde döndü ve peygamberden onlara beddua etmesini istedi. Fakat bunun yerine peygamber onların doğru yolu bulmaları için dua etti ve Tufeyl'e şöyle dedi. Halkının yanına dön, onları İslam'a çağır ve onlara tatlılıkla muamele et. Tufeil bu tavsiyelere harfi yan uydu ve yıllar geçtikçe daha çok devsli aile İslam'a girdi. Peygamberle karşılaşmadan önce Tufeil sadece onun düşmanlarına rastlamıştı. Fakat diğer hacılar kendilerine düşmanlarından çok farklı bir hikaye anlatan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taraftarlarıyla karşılaştılar ve her biri yaratılışının gereği olarak iman etti. Tüm bunların sonucunda Arabistan'ın her yerinde iyi veya kötü olarak yeni dinden bahsedilmeye başladı.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 Yahudi alimleri ve kahinler peygamberin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederlerdi. Bu nedenle Yesrepliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın ortaya çıktığını duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği mesajın özelliklerini duyduklarında ise daha çok ilgi duydular. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı akideye aşinaydılar.